Ümmet-i hesaptı hesapsız hemde gelecekler vardır. Bunlar gizli ibadetler Cenabı Hakk'a. Gizli ibadeler, Kendileri halka bildirmeyenler. Gizli ibadet. İnsan sevgilisini aldı mı yere gider. Ahbaviye baş başa kalır. Görüşmek için, görüşmek için. Sen de gecelere kalk. Teheccüh namazı kıl. Teheccüh namazı kılmayan mümin namazın zevkini alamaz. Hatta bir mesele var. Söylemeden geçemeyelim. Hazreti Ömer İbni Hattab zamanında bir kale alınmıyordu. Emir-i geldi, sordu askere. İçinizde teheccüdle mazara kalkmayan var mı dedi. Sahabeden birisi ben kalkmıyorum ya Ömer deyince kalk bu akşam teheccüdü kıl, kalefet olur dedi. O akşam teheccüdü kıldım diyor, sabahleyin kalefet oldu diyor. Anlayana.